Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular. De ki onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız? Yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi.